Bürde. Hırka kasidesi. Hatta vahi yolundan hezimete uğrayarak gitti şeytanlar. Kaçıştılar takip ederek birbirlerini. Ve kaçtılar Ebrehe'nin kahramanları gibi ya da iki avucundan atılan çakıl taşları karşısındaki asker gibiydiler. Tesbih ettikten sonra iki avucundaki taşlar balığın karnında tesbih edenin fırlatılışı gibi atıldılar. 5. Bölüm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri hakkında Secde ederek çağrısına uydu ağaçlar. Ayaksız oldukları halde yürüdüler gövdeleri üzerinde. Ağaçlar öyle bir çizgi çizdiler ki, Sanki yol ortasına yazdılar dallarıyla güzel yazıları. Her nereye gitse bulut gibi onu takip etti melekler. Gün ortası sıcağından bile onu esirgerler. O, yarılan aya andolsun ki, onun peygamber kalbiyle vardır bir benzerliği. Andolsun, mağaranın bir araya getirdiği iyiliğe ve erdeme. Onu göremediler, gözleri kör oldu kafirlerin. Peygamberle Ebu Bekir'i mağarada göremediler. Bu mağarada kimse yok, dediler. Zannettiler ki bir güvercin ve bir örümcek, Varlıkların en hayırlısının üzerine yuva kurup onu gizlemeyecek. Allah'ın koruması ihtiyaç bırakmamıştır artık. Ne yüksek burçlara, ne de kat kat zırhlara. Zamanın kahrına uğradıkça hep ona sığındım ben. Başka yol bulamadım onun tam himayesinden. Ondan dünya ve ukba zenginliğini her dilediğim zaman bol bol ihsan buldum iyilerin en iyisinden. Vahi aldığını inkar etme sakın rüyadayken zira onun uyumaz bir kalbi vardır gözleri uykudayken rüyada bu vahiy peygamberlik mertebesine erdiğindendir o halde böyle bir anda rüyada vahiy görenin durumu inkar edilmezdir Allah'ın şanı yücedir ve vahi çalışmakla kazanılamaz hiçbir peygamber gayipten verdiği haberlerde yanılmaz Nice hasta şifa bulmuştur ellerinden, kurtarmıştır nicelerini cinnet geçirmekten. Duası kıtlık yılına hayat verdi, o yıl olmuştu asırların en parlak yılı. Duası üzerine rahmet yağmuru döküldü, denizden gelen su gibiydi ya da bir arim seli. Bırak bahsedeyim onun apaçık mucizelerinden, alem dağında gece vakti yakılan şölen ateşi gibi görünen, ''Değeri yüksektir incinin dizilmişken, dizilmemiş olsa dahi değişmez değeri. Övenin muhayyilesi ona yetişebilir mi acaba? Güzel ahlakını ve huyunu hep anlatabilir mi?''